16. Numaralı konu, Hz. Peygamber'in Sakif'ten dönmesi ve Urf bin Mesud'un Müslüman olması, evet, Hz. Peygamber, Sakif kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken, onlardan Urf bin Mesud, onun peşine düştü, Hz. Peygamber henüz Medine'ye varmadan önce ona yetişti, Müslüman oldu ve kavmine İslam dinini götürme teklifinde bulundu, Hz. Peygamber onlar seni öldürürler, dedi, çünkü onlardan gördüğü muameleden biliyordu ki onlar İslam'ı kabul etmeyecekleri bir